Selamlar arkadaşlar. Kusura bakmayın ancak yani namazı kılarak falan yetişebiliyorum. Altı buçukta dersim bitiyor ilahiyatta. Dersi de fakülteden yapıyorum. Bu arada namazı kılmak mecburiyetindeyiz. Kamera evet. Görebiliyorsunuz değil mi şu anda? Evet arkadaşlar bu akşam Maverdi'nin Ennuket ve'l-Uyun isimli tefsirinden bir bölüm okuyacağız inşallah. Ebu Hasan el-Mavardi vefatı 450 miladi 1058'e tekabül ediyor. Doğum yerini görüyorsunuz burada Basra. Evet, İlk eğitimini Basra'da alıyor. Daha sonra Bağdat vesaire bölgenin ilim merkezlerine e, seyahat ediyor. E, Maverdi dilde efendim fıkıhta, Usul'de e, önemli bir e, alim. E, devrin önemli fakihlerinden aynı zamanda Edeb-i Dünya ve Din isimli eseri önemli bir e, edebi eser, ahlaki Eser aynı zamanda. el hakam Sultaniyesi onun yine bu İslam siyaset doktrini konusunda yazılmış nadir eserlerinden birisidir. İbn-i Teymiye'nin Siyase-şeraiye isimli eseriyle birlikte yani klasikler arasındadır. Özellikle i̇bn Salah tarafından, Muhaddes i̇bn Salah tarafından Muhaverdi'nin e, mutezili bir takım fikirlere sahip olduğu şeklinde itirazlar yöneltilmiştir. E, yaşadığı dönem itibariyle ve coğrafya itibariyle mutezilenin e, yaygın olduğu, etkin olduğu bir yerde e, hatta bazı mutezili üstadlardan ders aldığını söylemek mümkün. Hatta kaderle ilgili e, konuşmasında ee, sözlerinde affedersiniz, kaderle ilgili Mu'tezile'ye yakın fikirlere sahip olduğunu görmekteyiz Maverdi'nin. Ancak diğer konularda e, Maverdi'nin tefsirini inceleyenler, eserlerini inceleyenler, Maverdi'nin e, kader meselesi dışında Mutezileyle ile çok e, örtüşen görüşleri olmadığını e, söylerler. <gülüyor> Şafii bir alimdir. E, El-Havii Elkebir isimli eserini görüyorsunuz fıkılla ilgili. ve Uyun arkadaşlar. Maverdi'nin tefsiri ama enteresan Maverdi'nin bu tefsiri kendi döneminde ve müteakip dönemlerde çok fazla rağbet görmemiş. Ancak son bir, bir buçuk asır içerisinde ilim ehlinin dikkatini çekmiştir. Zannedersem biraz bunda da etkili olan sebeplerden birisi Maverdi'nin bu Vel Ahkam-ı Sultaniyesi yani sahasında yazılmış çok nadir eserlerden birisi olması asebiyle aynı zamanda kadılık yapmış da bir insan ve e, verdiği bürokratlık da yapmış yani bir nevi dış işlerinde filan da çalışmış e, elçilik filan da yapmış bir insan. Dolayısıyla e, siyasetle de e, kısmen e, alakadar olmuş bir insan ve bu Ahkam-ı Sultaniyesi bu konuda yazılmış nadir eserlerden birisi olması hasebiyle Maturi dininin, Maver dininin, affedersiniz, son dönemlerde biraz daha dikkat çeken bir isim olmasını intihac etmiştir. Burada da Maver kitabının Türkçesini görüyorsunuz. Erahkamız Sultaniyye. Arkadaşlar bu Ennüket vel Uyum tefsiri Bunları kendiniz e, okursunuz. Daha önce yazılmış tefsirler demişse Alev'in tefsiri, evet. en ve velorium tefsiri. En önemli özellikleri e, hem rivayet hem dirayet tefsiri vardır. Diğer tefsirler içerisinde en bariz özelliği, biraz sonra da göreceğimiz üzere, e, Maverdi, e, görüşleri sıralayarak verir. Özetleyerek ve sıralayarak verir. Yani bu ayetle ilgili e, üç tevil vardır der, işte üç vecih vardır der, e, iki nükte vardır der, onları bir, iki, üç diye sıralar. Bu manada sistematik bir tefsirdir denilebilir. E, özellikle de böyle sıralamayı, özetleyerek sıralamayı çok sever. E, Taberi'nin e, ve bu e, Kendisine kadar gelmiş olan tefsirlerde, rivayet tefsirlerdeki rivayet tefsirlerini özellikle böyle özetleyerek tabeli de diyelim bir görüş 10 sayfa olarak verilmişse onların o görüş sahiplerinin senetsiz bir şekilde görüşlerini der ki mesela biraz sonra okuyacağımız gibi işte Mücahit de Katade şu görüştedir, İbni Abbas da İbni Mesud şu görüştedir gibi bir nevi o rivayet tefsirlerinin özetim meselesindedir. Kendisi çok fazla değerlendirmeler yapmaz, tercihlerini belirtmez. Genelde alt alta sıralar. Kendi tercihlerini çok nadiren yapar. Efendim, bu tefsirde bazı mutezili görüşlerin olduğu söylenmiş ise de özellikle Müslah tarafından, dediğim gibi sadece kader meselesinde bunu görebiliyoruz. Onun dışında, bu eseri inceleyen araştırmacılar Maverdi'nin Mutezile'ye meylettiğine dair başka bir örnek olmadığını söylüyorlar. Nüket nükteler demek mi? Evet. En nüket nükteler demek böyle uyun da de ayınlar demek. En nüket böyle uyun. Şimdi eee Maverdi'nin tefsirinden bir pasaj, bir bölüm okuyacağız isterseniz. Geçen ders yaptığım gibi biraz daha metni büyütebilirim. Çok mu büyük oldu? Böyle iyi mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> Bakara suresi 106. Ma nansah min ayetin ev nunsiha biz herhangi bir ayeti neseder ya da ipka edersek Neti bir hayri minha evimizde. Ondan daha iyisini ya da bir benzerini getiririz. Aslında bu neti ne'tidir değil mi? Ya meczum olduğundan dolayı şart, e, şart ceza, ma nensak. E, şart ve ceza ikisinde cezmeder. Dolayısıyla e, cezim halinde illet tarfi düşmüştür. Neti olmuştur. Aslı ne yani daha iyisini ya da benzerini getiririz. Elm Tealem, En Allah'a şeyin kadir bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir. Ne manaya geldiğini birazdan izah edeceğiz bunu. Elm Tealem yine bilmez misin ki En Allah'e lehumürkü semavati bulardı. Yerlerde göklerde ne varsa her şey Allah'ındır. Yerlerin göklerin mülkü Allah'ındır. Bismillah. <gülüyor> Sizin için de Allah dışında ne bir dost vardır, ne bir yardımcı. Bu ayet-i kerime arkadaşlar, evet, nun siha yani bırakırsak, ipka edersek, bırakırsak, neshetmezsek. Ama bununla ilgili farklı yorumlar var. Birazdan da onu okuyacağız. En e, kabul edilen, en yaygın e, görüş odur. قَوْلُهُ تَعَالَى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ فِي مَعْنَا نَسْحِيهَا ثَلَاثَةُ تَعْوِيلَاتٍ Bakın demin dediğim gibi o sıralamayı burada da yapacak. Diyor ki nesin manası, neshin ne manaya gelir? Ee, sorusunun cevabı olarak üç görüş var diyor. اَحَدُهَا اَنَّهُ قَبْدُهَا Nes etmek, bir şey kabz etmek. Kabz etmek, almak yani avucunu almak. Kabda avuç demektir. Yani avucunun içini almak, tutmak. والثاني انه تبديلها تغيير مقت هو قول ابن عباس ابن عباسin görüşüdür ve üçüncü انه اثبات خطها وتبديل حكمها üçüncü görüşte şudur ki nesih yazısını ibka edip hükmünü değiştirdi yani kıraatını yani tilaveti baki hükmü mensuh diyoruz ya tefsir usulünden hatırlarsanız Kıratı baki, tilaveti baki ama e, hükmü mensuh. O kavlu bin Mesud'un bu da İbn Mesud'un görüşüdür diyor. Ev numsiha. Numsiha ne demektir? Fi iki Bunda iki kırat. Bakın hep 1 2 3 diye sıralıyor gördüğünüz gibi. Ahaduha havihi. Yani numsiha. Ve saniye tu ev nensahadır. Nese eden gelir. O da ertelemek demektir. Nense'ha ya da ertelersek demek. Femen kara'a ev nünsiha nünsiha okuyanlar fefî tevîlihi arba'atu evcuhin nünsihi nünsiha şeklinde okuyanlara göre ayetin 4 e, tevîli vardır. 4 manaya gelir. Ehaduha yine sıralıyor gördüğünüz gibi. Birincisi Ennehu mana ev numsikha tutarsak emseke yumsiku imsak tutmak demek. Yani tutmak manasına gelir diyor. Ve kad zükira enneha kânet fi mushafi abdillâhi bni mes'udin radıyallahu anh'u. Daha önce de zikredildiği gibi diyor. Abdullah ibn mes'udun, musafında ona özel musafhta şöyle yazılıyordu. Bu ayet şöyle yazılmıştı. Menumsik min ayetin ev nansaha. Numsik yanlış yazılmış. Numsik olacak. Menumsik min ayetin ev nansaha نجيء o نجيu da نجي bi hayr minha au misaha olması lazım. Manumsik min ayaten au nansaha نجي e, bi خير منها او مثلها Yani e, bazı kelimeler yer değiştirmiş. Mana yine değişmemekte birlikte. Dolayısıyla Abdullah bin Mesud'un musafında imsak kelimesi geçtiğine göre nesîten e, maksat imsaktır diyenler var diyor. Ve derken Resulullah Aleyhisselam bu durumda şöyledir diyor. Şöyle anlaşılmalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kâne yıra ul bu ayet okurdu, yansa, sonra unuturdu ve tırfa ve sonra bu ayet kaldırılırdı, ayet de hükmü de hem laf hem manası kaldırılırdı. İmsak etmenin manası budur yani e, tutmak imsak yani Gönderen ayeti tutup almak manasında ve kâne Sâdubnu Abi Waqâsin, radıyallahu anhu yıra ul manansak min ayetin Nenseha. Böyle okurdu saat bir Evi Vakkas diyor ya. Yani İmânel hitâbil Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E, burada Nense değil de Tenseha olacak arkadaşlar. Nenseha diye harekelemişler. Yanlıştır o. Tenseha diye olacak. Anlaşıldı mı? Ma nenseh min ayetin Tenseha. O zaman mana ne olur? Biz herhangi bir ayeti ne edersek sen onu unutmuş olursun. Mana bu olur o zaman. İmanel hitab ile Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem hitab o zaman Resulullah aleyhissalatü vesselama yönelik olmuş olur. Tense yani onun için muhatap olması lazım. Düzelttiniz değil mi orayı? Ma nemseh min ayetin ev tenseha eee evde yok orada. Ma'nıh sakhbina ayetin tensaha. Yani biz bir ayeti nesedersek, eee sen onu unutmuş olursun manasına gelir. Biz bir ayeti nesedersek sen onu unutmuş olursun. Dolayısıyla nesi Peygamber aleyhissalatu vesselamın e, ayetleri unutması, unutturulması daha doğrusu Allah Teala tarafından. Buna tekabül eder. Diyor bu görüş, bu rivayet. Eğer doğruysa tabi Sa'd bin bir Vakkas'a söyledi. Ve kâlel bunu b'nu rabî'ate lisa'd ibn-i Vakkas'ın. Kasım bin Rabia Sa'd bin Vakkas'a dedi ki fe Sa'id sa'îdeb'ne l-museyyebi yekra'u Sa'id bin Museyyeb ev Nenseha ya da Nümsiha e, onun zaptına bakmak lazım. Said bin Müseyyep senden farklı okuyor. Nenseha veya Nümsiha o şekilde okuyor denildiğinde Fekale <gülüyor> Sa'dun Sa'd bin Ebi Vakas dedi ki innel Kur'ane lem yenzil ya da lem yunzel aleb nil Müseyyep Kur'an i̇bn Müseyyep'e inmedi. ولا على اهل المسيب يعني اهل المسيبه değinmedi Allahu Teala seni okuyuca fa la tensa Allah Teala dedi ki diyor sana okuyacağız ve sen unutmayacaksın Tamam yani e, Sa'd bin Ebi Vakkas'a göre dolayısıyla buradaki Eğer sen unutursan ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam manasına gelir diyor. Buna itiraz edenlere de Sa'd bin Ebi Vakas yani biz şahit olduk Kur'an'ın üzülüne siz şahit olmadınız. E, dolayısıyla e, bizim görüşümüze itibar edin manasını bir çıkışı yapmış oluyor. Unuttuğunda Rabbini hatırlat. Hatırla bu ayetlerde diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın unutabileceğini işaret eder diyor. Ve hâzâ mana kavli mücahidin ve katâdete. Bu da mücahid ve katâdinin sözlerinin manasıdır aynı zamanda diyor. Ve sâni ikinci görüş yani e, nünsi şeklinde okunursa hatırlarsanız e, Ev nümsiha okuyanların dört görüşü var dedi gösterdiğim gibi. Ha birincisini okuduk. Ee, ona göre nümsiha manasındaydı birincisi, ikincisi ise ne der ki bir manet terki terk manasınıdır. Yani bir ayetine sedersek ya da terk edersek demektir. Nereden e, bu manayı çıkardın, nasıl bu manayı verdin diye sorulduğunda diyor ki min qauli teala nasulallah fenasiyum. Yani Allah' unuttular, Allah da onları unuttu. Ne demektir? Allah'ı terk ettiler, Allah da onları terk etti. Yoksa Allah onları e, unutmaz. Yani unutkanlık Allah'a e, yakışacak bir sıfat değildir. Onlar dünyadayken Allah'ı anmayı, hatırlamayı terk ettiler. Allah da onları hatırlamayı ahirette terk etti, onları yüzüstü bıraktı. اَيْ تَرَيْكُوهُ فَتَرَكَهُمْ demektir. Onlar Allah'ı terk ettiler, Allah da ahirette onları terk etti. Fe'lunu takdiru'l-kelam. O zaman kelamın takdiri şöyle olur. Men ensaḫu ayeti. Biz bir ayeti nessettik. Yani narfa'ha ve nubaddilha. Buralarda yine meczum olacak. Narfa'u değil de ve Yani biz bir ayeti kaldırdığımızda ve değiştirdiğimizde nesi böyle anlıyor. Ev nunsiha. اَيْ نَتْرُكَا وَلَا نُبَدِّلْهَا وَلَا نَنْسَخَا Yani ipka edersek diye mana verdim. Buna göre vermiştim. Daha çok kabul edilen budur. Yani onu olduğu gibi terk eder, ipka edersek, tebdil etmez, değiştirmezsek ve neshetmezsek demektir. وَاَذَا قَوْلُ بْنِي عَبَّاسٍ وَسُدِّيهِ وَالثَّالِثُ عَنَّ قَوْلَهُ مَا نَمْسَخْ مِنَ آيَةِ نَوْنُسِهَا قَالَ النَّاسِخُ bu ayet Nasih ve Men Sultan bahsediyor. Diyor. Kimin görüştür bu? Ve hâzâ qavlu d-dahâki. görüşü. Ve dördüncü görüş. Enne ma'nâ neshiha ay nemhuhâ. Nesih demek nensakhâ demek nemhuhâ demektir. Yani mahvetmek, yok etmek, oradan kaldırmak demektir. وَهَذَا قَوْلُ Ibn زَيْدٍ Bu da i̇bn Zeyd'in görüşüdür. وَأَمَّا مَنْ قَرَى اَوْ <نَنْسَأْهَا> Bir de bunun نَنْسَأْهَا kıraati var. نُنْسِحَا diye de نَنْسَأْهَا hadi okuyanlara gelince فَمَعْنَاهُ نُأْخِرْهَا demektir. Buradaki فَا arkadaşlar neden gelmiştir? Daha önceden de bunu sormuştum hatırlarsanız. س معناها buradaki f ve amma men qara veya men buradaki fa ee, gelmesi vacip midir caiz midir emma'dan dolayı peki ne diyoruz kural olarak kuralımız neydi bunu unutmamamız gerekiyor Yani Arapçada edatları yerli yerince anlamak çok önemli. Yoksa bu fa acaba atıf mı nedir falan diye tereddüt edersek mana çıkmaz. Kural şudur arkadaşlar. Haber değil de Emma'nın cevabında cevabının başında fa'nın gelmesi vaciptir. Tamam mı? Emma'nın cevabının başında faradın gelmesi vaciptir yani mutlaka gelmesi gerekir. Min kavlihim nesetu hada'l emra. Yani nensaha demek nensaha demek eee ha demektir. Onu ertelersek demektir. min kavlihim nesetu hada'l emra. Arabların şu sözünden gelir bu da nese yani bu işi tehir ettim demektir. İza akr tehu eğer tehir edersen bu da bir kalıptır arkadaşlar. Bir sözün manası verilirken şu söz derken nese tu hep bu kalıpta ben denilir. Nese tuhada lamra İsa akr tehu diyeceksiniz tamam mı? Birincisinde hep ee, nesetu gibi yani ben yaptım, ben ettim diye gelir. İkincisinde de muhatap zamiriyle izaherte gibi gelir bir kalıptır yani. Sözünün manası verilirken hep bu şekilde verilir. O min zâlike kavluhum yine Arapların şu sözü de bundandır. Yani nesi kelimesi tehir etmek anlamına gelir. Bunu örnek veriyor. Bi'tu bi nesain Nesâ ile satın aldım. Ey bi tekhirin. Yani veresiye satın aldım demektir. وَهَذَا قَوْلَ عَطَائِنْ وَبْنِ أَبِي نَجِيْحٍ ya da Nüceyhin onların sözüymüş. Ne بِخَيْرٍ مِنْ هَا وَمِثْلِهَا fihi تَعْوِيلًا bakın yine hep e, numaradan duruyor. 1-2 اَحَدُهُمَا yani ondan hayırlısını ya da benzerini getiririz ne demektir? اَحَدُهُمَا ey خَيْرِ لَكُمْ فِي المنفعات. وَاَرْفَقِ بِكُمْ وَاَرْفَقَ بِكُمْ خَيْرِ لَكُمْ فِي الْمَنْفَعَةِ وَاَرْفَقَ بِكُمْ Yani menfaat açısından sizin için daha hayırlı olan ve daha e, hafif olan, daha yumuşak olanını getiririz. Neden خَيْرٍ diye okudum. Duydunuz mu beni? Bu sorunun cevabını veren arkadaş yani özel bir takdiri, tebriki hak ediyor demektir. Hayrillekum fil menfaati dedim ya neden hayrillekum fil menfaati? Hayrin diye okudum. Evet, eyden sonra neden hayrin <gülüyor> diye okudum. A'dan sonra gelen ne oluyor? Cık, hayır. Ey açıklama edatıdır. Yani bir nevi tefsir, tefsir harfidir. Yani açıklama harfidir. Hayır. Mollalardan hiç ses seda çıkmıyor. Şöyle sorayım o zaman. E'den sonra gelen kelimenin irabı nasıl olur, nasıl okunur? E'den sonra gelen kelime. Hayır. Yani nasıl okunur derken irabı nedir? Önce onu söyleyin, ondan sonra merfu mezmun, mansup onu söyleyin. Hayır atıf değil. Nasıl atıf olsun? Ey atıf edatı değildir. Tefsir edattır yani açıklama edatıdır. Hatice Hanım yani makul bir şey söylediniz. Ama işte ona ne diyoruz? Yani söylediğiniz doğru. Heh. Ayşe ara. Tebrik ederim. ilk siz söylediniz galiba. Sonra Zeynep Hanım da dedi. Bedeldir arkadaşlar. Gerçi Hatice canım da aşağı yukarı manayı buldu ama. Bedeldir. Yani E'den sonra gelen kelime bedeldir. Bedel olarak okunur. Ya yani, ne'ti bi ya onun için. Khayrin lekum fil menfaati. Ve arfaqa bikum. Arfaqa okudum. Niye? Çünkü eftal vezdi, eftal tefti nedir? Ee, Gayrim Musaliftir. Ve الثaniye, ikincisi. Yani ne'ti bi ne manaya gelir bununla ilgili? Enne ma'na khayrin minha khayrin minhanın manası şudur. Ey اَخَفَّ مِنْهَا اَخَفَّ مِنْهَا Yani ondan daha hafif. Yani eğer bir hükmü değiştirirsek ne yaparız? Ondan daha hafif bir hüküm getiririz. Bu manaya getiriyor. diyor. مِنْهَا اَخَفَّ fiha, Yani o konuda ruhsatlar getirmek suretiyle. وَهَذَا man'a قَوْلِ halde eksik bir şey. Evet, kavli kat'adete. Bu da kat'ade bin devamenin sözüdür. Kat'ade Abdullah bin Abbas'ın taravelilerinden doğuştan ama bir e, zat tabiun neslinden. fekunu te'vilu'l-ayeti. O zaman ayetin te'vili şöyle olur. Hani kolaylaştırma ifade ediyorsa bu hayırlık. Ma nuğayrir min hukmi ayetin. fe nubaddiluhu ev netruku fe la eğer biz bir ayetin hükmünü değiştirirsek sanubaddiluhu fe nubaddiluhu sanubaddiluhu ve eee تبديل eder edersek ya da onu olduğu gibi bırakır da değiştirmezsek tamam mı biz bir ayeti tayir eder de e, değiştirirsek hükmünü ya da değiştirmezsek terk et e, olduğu gibi ikrar eder ve böylece bırakırsak neti bir hayrın lekun eyühel müminun hükmen منها ey müminler sizin için ee, daha hayırlı bir hükmü getiririz onun yerine demektir bu diyor o zaman. <gülüyor> İmma bit-takfîfi fil-âcilî peki bu hafiflik nasıl oluyor? Ee, yani dünyada acil demek dünyada e, bu işi kolaylaştırmak, hafifleştirmekle hükmü. Ne gibi? Kellezi kâne minneshi kıyâm-l-leyli takfîfen ee, kıyâm Nesledilmesi, kolaylaştırmak için e, bu tabi herkesin kabul ettiği bir şey değil ama bu görüşte olanlar da var. kıyam leyl yani teheccüd namazı ilk başlarda farzdı fakat daha sonra sadece peygamberimiz için farz kaldı, diğerleri, diğer Müslümanlara e, bu farz değildi, e, farziyeti kaldırıldı diyorlar, nesledilmiş oldu. Dolayısıyla ne oldu? Kolaylaştırılmış oldu. وَاِمَّا بِالنَّفْعِ بِكَثْرَةِ السَّوَابِ فِي الْاَجِلِ Ya da ahirette daha fazla sevap almak üzere. Yani onun faydası nasıldır? Ya dünyada kolaylaştırmaktır, e, teheccüdün e, nesh edilmesi gibi farziyetinin ya da e, ahirette e, onun sevabından daha fazla istifade etmek gibi. Ne gibi? كَلَّذِكَانَ مِنْ نَسْغِ سِيَامِ اَيَّا مِنْ bir بِشَهْرِ رَمَضَانًا Yani daha önceden e, öyle ayda e, birkaç gün oruç tutmak farz iken bunun Ramazan orucuyla teptil edilmesinde, nesedilmesinde olduğu gibi. Yani görünürde bir zorluk var gibi ama bunun hayrı nerede? Ahirette daha fazla sevap getirmesinde ve sani ikinci görüş enne mana hayrin minha mana hayr minha ne demektir e hafha minha yani dahaif demektir bir terhis fiha rüsat vermekle buza mana kavl kat'ate ta burası okuduk niye böyle oldu tekrar gelmiş oldu burası fazladan konulmuş ve kavlu taala ''Ev misliha'' ya da benzeri, yani ''mithlehukmiha'' yani daha sonra gelen de mefhul olur, yani ''mithlehukmiha'' onun gibi demektir, onun hükmü gibi, yani benzer bir hüküm getiririz. Neyde benzer? ''fil hifveti ve hafiflikte ağırlıkta, ''vel sevabi vel ecri'' sevap ecilde, kana min minneshi istikbali beytil makdesi'' Kabe'ye yönelip Beytülmakt ise Kudüs'e yönelmeyi nesedip Kabe'ye yönelmeyi getirmek gibi istikbalelikâbeti ve zâlike mislihu fi meşakkati ve sevâbi Meşakkat ve sevap konusunda da ha Kudüs'e yönelmişsin ha Kabe'ye yönelmişsin aynı şey yani hangi cihete yönelirsen yönelmeşakkat bakımından aynıdır. Sevap bakımından da yani daha önceden Kudüs'e yönelerek kılmak ne kadar sevapsa sonradan da Mekke'ye yönelerek kılmak yine aynı derecede sevaptır. Elem ta'lem en ala kulli şey'in kadir. <gülüyor> Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Elem ta'lem en Allahu lehumul mülkü's <gülüyor> Yine bilmez misin ki semavatın ve arzın mülkü Allah'a aittir. Fe in kıla şöyle bir soru sorulursa diyor yani Resulullah nasıl olur da bu hitap böyle bir hitap gelir. E ve kana nabi sallallahu aleyhi ve sellem gayra <gülüyor> alimin en Allah ala kulli şeyin kadirun. Hazreti Peygamber ve vesselam Allah Teala'nın her şeye kadir olduğunu bilmiyor muydu? Ve enellahu lehum mulkussamawati vel ard ve yerlerin ve göklerin mülkünün Allah'a ait olduğunu bilmiyor muydu diye sorulursa neden peygambere böyle bir hitap var diye sorulursa kıyledendir ki anhaza salasatu ecbibeti bu konuda üç cevap vardır. Bakın yine bunları sıralayacak. Ahaduha birincisi en kavluhu alem ta'lem بمعنا a'alimta. E birincisi şu demektir. Alamta alem demek, aalimte e bildin mi demektir. İkincisi ve zan انه haricun makhrajut takriri. Bu aslında istifam takriridir. Yani bir şeyi yerleştirmek iyice pekiştirmek için. Yani karşıdan cevap almak için değil de, cevabı merak ettiğinden dolayı sorulan bir soru değil de karşıdaki muhatabın da bildiği bir soruyu e, sormaktır. Yani ey Müslümanlar kıbleniz bir değil mi? Kitabınız bir değil mi? Peygamberiniz bir değil mi? Sorusunda olduğu gibi. Yani bu bilinen bir şey. Burada muhataptan bilmediğim bir şeyi cevabını beklemiyorum. Bilmediğim bir şeyi sormuyorum. Ya, onların da bildiği bir şeyi ee, tekrar onları hatırlatmak babından soruyorum yani. Ee, tecahülü Arif evet kısmen denilebilir ama e, evet yani bir nevi onun gibi. Arapça'da buna istifamı takriri diyoruz. Ennehu haricul mahracu takrir la mahracel istifam istifam e, olarak gelmemiştir burada. Kemal Allahu te'ala Nitekim Allah Teala şöyle buyurdu. Bir örnek veriyor istifam takririye. Hani hatırla ki Allah şöyle demişti. Ya İse ibn-i Meryem E Anta burada bir hemze hasvolunmuş. E ente kulte linnâsi Ey Meryem oğlu İsa sen mi insanlara şöyle dedin. İttekhizûni Ve ummiye ilaheyni min dününlâ. Beni ve anamı Allah dışında iki tane iki ayrı Tanrı ilah edin diyesen mi söyledi onlara? Allah Teala Hazreti İsa'nın öyle söylediğini bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Biliyor. E ama buna işte istifa mı takriri diyoruz. Şimdi Allah Teala geleceği bilmez diyen, Kur'an'dan da maalesef buna bir takım deliller çıkarmaya çalışan bazı hocalarımız var maalesef. E, yani haşa Allah'ın cahilliğini haşa sünme haşa geleceği bilemeyeceğini ispat etmek için e, zorlanan, zorlama yorumlar yapan bazı hocalarımız var. E şimdi şu ayeti de onun önüne koysak ne diyecek? Allah Teala bak İsa'ya, Hazreti İsa'ya soruyor sen mi dedin diyor dünyada. Demek ki zahiri bir yaklaşımla, lafzı bir yaklaşımla o zaman buna da ne demesi gerekir onun? Musa Hızır kıssasından o duvarın yıkılmasından Allah'ın geleceği bilmediğini çıkartan insan aynı mantıkla yani yöntemsel olarak aynı mantığı yürüttüğünüzde burada da Allah'ın geçmişi bilebilmemesi gerekiyor. İsa'ya soruyor sen mi yaptın bunları diyor. Sen mi emrettin diyor. Yani Allah bilmediği bir şeyi soruyormuş gibi sanki zahirinden bu anlaşılır değil mi? Burada Allah soru sormuyor bildiği bir şeyi cevabını yani muhatabın da bildiği bir sorunun cevabını onlardan tekrar o manayı iyice yerleştirmek pekiştirmek için istiyor. Vesaire üçüncüsü en hazer hitap-ı nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hitap peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizedir. Vel murad bi ummetihu. Ama hani evvel emirde olmakla birlikte asıl muhatap müminlerdir mesela Muhammed suresinde bir ke. وَالِلْمُؤْمِن۪ينَ müminat ayetinde olduğu gibi. Günahın için Allah'tan istiğfar et. Peygamberimizin ne günahı vardı diye müfessirler sorar. Yani hani olmuş olabilecek günahların için istiğfar et manası mülâhız edebileceği gibi buradan bakın ey müminler peygambere bile istiğfar emredildiğine göre sizin haydi haydi istiğfar etmeniz lazım gelir diye asıl ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve dışındaki müminlerin muhatap alındığını söyler pek çok müfessirimiz. E la terahu ba'de Görmüyor musun Allah Teala bundan sonra şöyle söylediğim. E me aleküm min dünüllahi me nasir. <gülüyor> Peygamberimize hitap etmiyor. Müminlere hitap ediyor. Nereden anlıyoruz? çoğul sıgasa me alek edemiyorum. Me Sizin için Allah dışında ne bir veli, ne bir dost, ne de bir yardımcı vardır. Dolayısıyla her şeyin Allah'a ait olduğunu aklınızdan çıkarmamanız gerekir. Burada metin bitti mi acaba? Bugün bayağı kısa bir metin okuduk. Metin burada bitiyor mu? Yani bende de bitti. Bugün bayağı kısa oldu. Metin Murat Bey metnin devamı yok herhalde değil mi? Yani metin bu kadar. Evet yani geçen sene de başka bir ayeti daha okumuştuk. Bu dönem demek ki bir kısma çıkarılmış. O zaman buraya ile iktifa edeceğiz. Şimdi arkadaşlar metni okuduktan sonra biraz Valla yani ekranda başka bir şey gelmiyor. Murat Bey metin bitti burada değil mi? Geçen sene biraz daha okumuştuk. Başka bir ayet daha vardı. Murat Bey yazayım da. Şimdi değerli arkadaşlar, <gülüyor> ee, burada nesih meselesi üzerinde biraz duralım. Yani ekranda gördüğünüz gibi metin bitti burada. O konuda yapacak bir şeyim yok. Nesih nedir? Bunun üzerinde birazcık e, duralım. Tefsir usulü bilgilerinden nesih hatırlıyorsunuz. Nesih neydi? Sonra gelen şer'i bir hükmün, önce gelen şer'i bir, e, sonra gelen şer'i bir nassın önce gelen şer'i bir nassın hükmünü ortadan kaldırmasıdır, nesletmestir diye anlatılıyordu. Bunun çeşitleri vardı işte, e, lafzı mensu, hükmü mensu, lafzı baki, işte hükmü mensu, lafzı mensu, hükmü baki, bu zina, ile, zina cezası ile ilgili evlilerin, yani rejim cezası ile alakalı nakledilen rivayette olduğu gibi. Şimdi nesi nasıl anlamak lazım? Tarih boyunca arkadaşlar bizim tefsir ve fıkıh literatürümüze, birikimimize, kitaplarımıza baktığımızda 4. asırda yaşayan mutezili alim Ebu Muslim el-İsfahani'nin dışında Hemen hiçbir alimin e, nesih yoktur Kur'an'da dediğini bilmiyoruz. En azından önemli bir alimin böyle bir şey söylediğini bilmiyoruz. Ama Ebu Musim el-İsbihani bir şekilde Fahrettin razinin tefsirinde de geçtiği üzere nesi kabul etmiyor. Ancak Fahrettin razi e, zaman zaman Ebu Musim el görüşlerinin mutezili olmasına rağmen pek çok görüşünü hiç itiraz etmeden verir. Bazen de yani bu konuda e, Ebu Müslim İsfahani haklıdır diye haklı gördüğü yerler de olur. E, Razi de pek çok yerde yani bu ayette nesi yoktur der ama e, Kur'an'da nesin, Kur'an'ın hiçbir bünyesinde nesin olmayacağını, olamayacağını, olmadığını söyleyen başka bir alim bilmiyoruz. <gülüyor> Evet. Ee, Murat Bey'den mesaj var. Sistemde olan e, not bu diye. Tamam yapacak bir şey yok. Eğer sistemde bu varsa bu kadarını okuyacağız demektir. Ee, Hidayet hocamız bizden önce ders yaptı mı acaba Murat Bey? O da aynı metni mi okuttu? Eğer o da aynı metni okuttuysa e, demek ki bu, bu kadar okuyacağız. Şimdi anlatacağım, izah edeceğim mes meselesini. Ee, Şimdi arkadaşlar ben size önce kendi tecrübemden bahsedeyim. Ben Nesih meselesini ilk Fatih Camii'sinde müezzin Mafirinde 95 yılında fıkıh usulü Okunurken, Arapça ağır bir fıkhı usulü kitabı okunurken, tavdih okunuyordum. Orada duydum ve yani Kur'an'da bazı ayetler birbirini nesletmiş falan. Kur'an'daki bazı ayetlerin hükmü kaldırılmış. Emin olun, yani ilk tepkimi söyleyeyim, imanımın biraz sarsıldığını hissettim. Yani ilk duyduğunuzda siz de belki şaşırmışsınızdır. Tepsir usul derslerini işlerken burada e, ilk duyan arkadaşların özellikle uluslararası ilahiyat öğrencisi olan Almanya'dan, Fransa'dan, Amerika'dan gelen arkadaşların da ya hocam nasıl olur böyle bir şey falan dediklerini e, görüyoruz, buna şahitlik ediyoruz. Yani çok önemli, ciddi bir mesele. E, bu meselenin e, ne boyuna konuşulması, tartışılması, gerekir. Tabi bu derste onu etraflıca tartışmamız mümkün değil. Ancak Ebu Müslim el-İsfahane'nin dışındaki alimlerimiz nesi kabul etmişler. Yani bir sonraki Nas'ın bir önceki Nas'ın Şer'i Nas'ın hükmünü ilelebet değiştirmesi manasında bazen böyle tahsih, tahsis manasını alanlar da olursa da o genel manayı kabul etmişler. E, fakat nesh ayetlerin sayısı hakkında bir ihtilaf yok. Yani bunu 200'e, 300'e, 400'e, 500'e çıkaranlar olduğu gibi Suyuti gibi 20'ye, Şahveriullah Eddihlevi gibi 5'e indiren alimlerde En aza indiren Şahveriullah Eddihlevi'dir. Elf-i de 5 ayetler olduğunu söylüyor. Şimdi değerli arkadaşlar, benim kanaatimi soran arkadaşlar var. Bir, Kur'an'da nesin vardı? Kur'an'ın iç bünyesinde nasıl anlaşılmalı? İki, harici karineler, yani mesela hadislerde bu mesele nasıl geçiyor? İkincisinin cevabını vereyim, sonra birincisine geçeyim. Şu ayet, şu ayeti nesetmiştir diye sahih hiçbir rivayet yok arkadaşlar. Filanca ayet, falanca ayeti nesetmiş diye Sahi hiçbir hadis şerif yok peygamberimizden nakledilen. Ancak sahabilerin görüşleri var. Şu ayet filanca cayet nesetti, bu ayet falan cayet nesetti diye. Kur'an'ın içerisinde de şu ayet şu ayetini nesetti, hani geçen nesettiğimiz ayet vardı ya, onun yerine bu ayeti getirdik falan. Bu nevi de bir şey yok. Ama bir nesihten, bir tayirden... bir tebdilden bahsediliyor. Bahseden ayetler var. Mahveden bahsediliyor. Ya Allahu ma yesha ve yethbit mesela. bunları nasıl anlayacağız? Bu ayetleri arkadaşlar nesihten, tebdilden, tevhidden mahu dar hatta yemhu Allahu ma yesha ve yethbitu 'indahul kitab. de bakın. Bunların tamamı geçmiş şeriatlerden bir öncesine bakarsanız ayetlerin özellikle Ehli Kitab'ın itirazları üzerine gelmiştir. Yani geçmiş vahiylerin yeni gelen vahiy ile hükümlerin ortadan kalkması yani Hz. İsa'nın, Hz. Musa'nın önceki nübüvvetlerin hükmünün, geçerliliğinin ortadan kalkıp Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin Nubuvetinin artık hüküm ferma olduğunu, onun geçerli olduğunun izahını yapmaktadır bu ayet kelimeler. Şimdi bu okuduğumuz maensak mina'yetin ayetine bakın, ondan bir öncesine, ondan bir önceki ayette de ma'yevet dulledine kafurum min ahl al kitabu wal mushrikina ainun azra alekum min khayri min rabiku wallahu axtasub rahmeti maa insha allah azif al gazim diyor ki ne müşrikler ne ahl kitaptan Yahudiler Size Allah katından bir hayır gelmesin, yani vahiy gelmesini istemiyorlar, hazmetemiyorlar. Ama bilsinler ki Allah rahmetini dilediğine gönderir. Yani bu vahyi, nübüvveti peygamberliği dilediğine gönderir.